Herkese merhaba. Diğer kamda birlikteyiz. Açık Radyo 94.9'dayız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler ile birlikte canlı yayındayız. Yayın masamızda Ferha Kabil ve Elif Şen var. E, program başlıyor. Bugün konumuzu Damla anons edecek. <Gülüyor> Bugün diğer dünyanın çeşitli yörelerinden çok farklı zamanlardan ve çok farklı konulardan sosyal fayda iletişimi kampanyaları üzerine konuşacağız. Kampanyalar özellikle çok farklı zamanlardan seçilecek. Çünkü birincisi baktığımız zaman 10 yıllık, 20 yıllık bazı kampanyalar var önümüzde ve meseleleri hala halletmiş değiliz. Ee, i̇kincisi de biraz çeşitlilik. Eskiden ne konuşuyorduk, bugün ne konuşuyoruz? Gündemde ne var? Neler değişti üzerine biraz bakalım dedik. Ama ilk kampanyamız o kadar da eski değil 2000'li yılların başından ve Kanada'dan gelecek bu kampanya Kanada Kalp Sağlığı Vakfı'nın bir kampanyası Bundan son 10 yılınız nasıl görünecek kampanyanın başlığı? Kampanya temel olarak şu soruyu soruyor. Kanada'da son yıllarda insanların yaşam beklentisi oldukça uzadı. Fakat fark edilen şu ki her ne kadar yaşam süresi uzamış olsa da yaşamın son yıllarını sağlıklı olarak geçirmek o kadar da büyük bir beklenti değil. Son yıllarda yaşanan hastalıklar ve bu hastalıkların hem devlet ekonomisine getirdiği ağır yük hem de bir yandan insanların son yıllarını iyi yaşayamaması nedeniyle buna dikkat çekmek istemiş. E, vakıf. Kampanyada iki tane ekran görüyoruz. Daha doğrusu bir ekranı ikiye bölünmüş olarak görüyoruz. Bir tarafında sağlıklı bir son on yıl geçiren yaşlı bir beyefendi var. Bir tarafında da aynı kişiyi bu sefer hastalanmış olarak görüyoruz. Aynı eylemleri yapıyorlar fakat burada sağlıklı hayatta ne yapabileceğiniz, sağlıksız olduğunuzda da neler olacağı gösteriliyor. Örneğin birinde bisiklete biniyor, öbüründe tekerlekli iskemleye biniyor. Birinde kravatını bağlıyor, öbüründe koah nedeniyle özellikle ...anfizan ve kuah hastalıklarında gördüğümüz... ...oksijen tüpünün... E, ...bağını bağlıyor gibi... E, ...kampanyanın temel sorusu şu... Eğer son 10 yılınızı nasıl geçirmek istediğinizi düşünüyorsanız bugünden itibaren sağlıklı adımlar atmaya hazır mısınız? Kampanya çok büyük bir ilgiyle karşılanmış ama aynı zamanda ruhup ciddi bir de e, tepkiyle de karşılanmış. E, kronik hastalıkları görmezden geliyor diye bunun üzerine de bir açıklama yapmışlar. Kronik hastalıkları elbette görmezden gelmiyoruz ancak son yıllarımızı sağlıklı geçirmek için hepimizin bugünden atması gereken adımlar var. Aslında tam tersine kronik hastalıkları görmezden gelmiyor değiller, gayet görüyorlar. Ekranın yarısında görüyorlar, diğer yarısında görmüyorlar. E, basit bir yöntem kullanılmış. Yani bir tür e, Sliding Doors filmi vardı, hatırlarsınız. E, izleyiciler, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Yani o, o kapı metroya yetişemezse, hayatı metronun kapanan kapısına yetişemezse... ...hayatının alternatif olarak nasıl yaşanacağının anlatıldığı bir filmdi. Burada da öyle. Alternatif bir hayat var iki tane. Bir sağlıklı olan bir de sağlıklı olmayan bir hayat var. Valla tabii bu kadar keskin değil hayat. Yani bunların hepsi birlikte olmuyor. Ee, hakikaten hani bir tarafta e, yarım sağlıklı, yarım sağlıksız yaşıyorsunuz. Yani çok iyi koşamıyorsunuz belki ama e, işte tekerlekli sandalyede de yaşamıyorsunuz falan gibi. Ee, biraz abartı var o yüzden. Hani normal bir yaşlılıkta her şey çok konforlu olacak ...başka bir olasılık yok diyor. Öbür tarafta da ya da her şey çok berbat olacak diyor. Yani biraz korku ve umut sarkacını getirip ekranı ikiye bölerek başımızın, gözümüzün önüne koymuşlar. Teknik olarak çalışır bir kampanya ama öyle yaratıcı bir şeyi yok, gücü yok. Evet ama en azından şu soruyu hepimiz bir düşünmüş olduk. Son 10 yılımız neye benzeyecek? Gerçi Türkiye gibi coğrafyalarda yaşadığımız zaman bu sorunun cevabı sadece hastalıklarla belirlenmiyor. Bir sonraki kampanyamız için ciddi bir zaman tünelinden geçeceğiz ee, 1992 yılında yapılmış bir kampanyaya gidiyoruz Çok ilginç bir e, olay üzerine yapıldı bu kampanya Kampanyanın sahibi Uluslararası AFO örgütü e, Amnesty International Aynı zamanda Lübiyana e, Belediyesi ile birlikte yapmışlar bu kampanyayı şöyle bir enteresan e, olay oluyor Slovenya'da e, bağımsızlık döneminde yani 92 yılında Şubat 92'de tam tamına 18.305 yasal olarak oturma iznine sahip insanın e, bütün izinleri iptal ediliyor bir gün içinde daha doğrusu iptal edilmek de değil çünkü hukuksal bir süreç yaşanmıyor devlet kayıtlarından silini veriyorlar bir anda ya bir korsanlıkla yapılıyor bu yani herhangi bir e... Karar alınmış ya da hukuki bir zemini olan ya da bir kararnameye dayalı bir şey değil. Yani doğrudan doğruya bir gece aniden ortadan kayboluyor. Ertesi gün siz e, şeye gittiğinizde, işe gittiğinizde örneğin veya maaşınızı emekli maaşınızı almaya gittiğinizde öyle bir kaydınızın olmadığını görüyorsunuz. Bu 18.000 bin kişinin hikayelerini toplamışlar. Bazıları Peki. çok ilginç. Hatta bir tanesi şeyi anlatıyor. E, doğum iznindeydim. Ve bu ay yatmadı doğum izni param ve ondan sonra çocuklarımı göndermek zorunda kaldım. Burada tekrar vatandaşlık sürecine başvurdum vesaire diyor. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü ırkçılar. <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bu bir e, ırkçılar derken bir ülkeden söz etmiyorum. Bunu yapanlar e, kendilerinin... ...beraber yaşamaya e, layık olmadığını düşündükleri insanlara yapıyorlar bunu. Evet. Yani Slovak olmayanlara yapıyorlar ve bunlar gitsin bizim ülkemizden. Zaten kayıtlarında sileriz bir kere de bir kalemde diyorlar. Korkunç bir şey tabii ki. Korkunç, evet. Ee, Uluslararası Af Örgütü'nün kampanyasında da bu insanların tek tek hikayeleri... ...şehrin içinde pek çok noktaya hem dev panolar olarak asılıyor... ...hem de küçük gerilla malzemeleri de kullanılıyor... ...yani e, örneğin bir trafik ışığına... ...bir yazı yapıştırılıyor ve ışık bozuluyor... ...altına da deniyor ki sonsuza kadar bekleyebilirsiniz... ...geçmek için ama geçemeyeceksiniz... ...bu insanları unutmayın... Bir teknik açıklama yapalım... ...daha önceki programlarımızı dinleyen e, dinleyicilerimiz bilirler... ...ya da sektöre yabancı olmayanlar... ...buradaki gerilla e, kavramı askeri bir kavram değil... ...gerilla reklam... ...yani insanın e, beklemediği yerde karşısına çıkan... ...reklam anlamında kullandığımız bir şey... Burada da evet hani gerçekten karşıdan karşıya geçmek için e, gittiğiniz yerde e, aslında sizin hiç olmadığınızı söyleyen bir şeyle karşılaşmanız ya da e, bir şey atıp... E, Su makinesinden ya da ona benzer bir şeyin içinden bir ürün almak istediğinizde paranızı attığınızda siz aslında hiç yoksunuz. Bu parayı da buraya atmadınız diye bir şeyin çıkması gibi ilginç örnekler kullanıyorlar. Evet bu 18 bin kişi için silinenler e, lakabı kullanılıyor. E, hikayeler gerçekten çok ilginç. Bir tanesi şeyi anlatıyor. E, reşit değildim silindiğim zaman. Ve o günden bugüne hala e, durumumu düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü e, Bosna-Hersek kökenli ailesi. Bosna-Hersek konsolosluğunun benim için yapabileceği hiçbir şey yok. Ben Slovenya'da doğdum ve burada büyüdüm. Ve bir gecede beni sildiler diyor. Acaba e, yıllar sonra yapılan şu yüz e, kişinin dünyadan yok olması fikri buradan esinlendi mi diye düşündürüyor insanı. Valla bence bu çok daha güçlü bir bilim kurgu fikri. Yani bilim kurgu e, olmasının arkasında yatan şey de... Aslında insan e, zihninin nasıl kötü çalışabileceğinin iyi bir örneği olmasından geliyor. Acaba when I was raised, ilginç bir laf yani silindiğimde. Evet çünkü kayıtları hiç olmamışlar gibi silindi. Bir kampanya örneğimiz e, oldukça da keyifli bir işten. E, dönem dönem reklam dünyasının ve tasarım dünyasının e, kuruluşları bir araya geliyorlar ya da önde gelen kurumları bir araya geliyorlar ve bir takım sosyal kampanyalar düzenliyorlar. Bunlardan bir tanesi de Design Against Fur yarışması. Yani e, kürke karşı tasarım yap. Onun e, 2008 kazananı oldukça keyifli ve enteresan bir işti. Onun üzerine biraz konuşacağız. Kampanya büyük bir posterden oluşuyor. Bu posterde epey e, tüylü bir erkek bedenini görüyoruz. Üzerinde çok basit bir yazısı var. Kendi kürkünü giy. Başkasınınkine bulaşma. Kürkü olmayan ne yapacak? <gülüyor> Sıfır kürklümüz yok sanırım değil mi? <gülüyor> çok az vardır. <gülüyor> Ama temel olarak söylediği bir moda kurban olma. Hiçbir canlıyı da modaya kurban etme diyor. Burada başka şeyler de var. Kazananlar da var. Kazananlar da var. İstersen onlardan da söz edelim biraz. İkinci gelen kampanya posteri dev bir Kuş e, tesisini yani kuş üretim tesisinin içinde e, moda için tüyleri yolunan hayvanların yolunmuş kürklerini görüyoruz ama şeyi görmüyoruz bu arada. E, hayvanların kendilerini görmüyoruz. Böyle bir uzun dar koridor e, havasında evet, kafes, çekilmiş. Kafeslerin arasında yani e, bu e, özellikle Minsk e, faresinin falan kürkü için beslenen e, ya da tavşanların beslendiği iki kafesin arasında böyle gerçekten bir... ...defile yoluymuş gibi... ...döşenmiş bir şey var. Üzerinde de... ...Catwalk yazıyor. Yani... Podyum. Işte podyum. Defile podyum oluyor. Yine altına fashion victims... ...yani moda kurbanları... ...demişler. Bir tane... ...benim çok ilgimi çeken ve... ...çok beğendiğim iş bence benim... ...birincim bu. <gülüyor> Burada çok sevimli bir tavşan var. Gerçekten çok güzel böyle şirin bir tavşan. Yan dönmüş. Oradan görüyoruz işte. Bize bakmıyor aslında... ...uzaklara doğru bakıyor. Ama tavşanın üzerine dikilmiş iki tane düğme var. Müthiş. Evet, oldukça etkileyici bir görsel. E, Kürt Karşı'da kampanyalar için ayrıca e, bir program yapalım diyerken de aslında. Çünkü çok uzun yıllardır devam eden bir mücadele. E, ve bu mücadelenin geldiği nokta ile ilgili de onun devam kampanyası şu anda. Hı, evet, zarında. başka bir tavşancığın da... E, Üzerine fermuar dikilmiş ve Çanta kolları takılmış İşte fashion victim yazan da bir Sanki marka gibi çantaların üzerine gümüş Falan kakılır ya öyle evet. bir şeyle Marka gibi fashion victim yazılmış Oldukça iyi bir fikir yani benzer Başka fikirler de Vardır devamında Bunu ayrıca ele alırız buradan daha önce diğer kanda hemzeminde de diğer da sanatın sosyal fayda iletişimi için nasıl kullanılabileceğine dair çok konuşmuştuk örnekler de görmüştük Hollandalı bir sanatçının iki işine geçeceğiz Helmut Smith sanatçımızın adı iki tane çok ilginç işi var bunlardan bir tanesi şu dünya üzerinde Pek çok ülkede özellikle gelişmiş ülkelerde diyelim gelişmiş ülkelerin bir kısmında e, gazlı içeceklerin satışı su satışlarından daha fazla ve dünyanın başka bir yerinde ya da tabiri caizse o sırada başka bir yerde e, temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yürüyen kadınlar ve çocuklar var e, buna ilişkin bir e, tasarım yapmış Helmut hmm. Simits oldukça ilginç bir tasarım bu çok bilinen kırmızı gazlı içecek e, markasını arıtarak temiz su haline getirecek bir makine yapmış ve bunu bir enselasyon olarak sergilemiş <gülüyor> ne diyeyim hayırlı olsun <gülüyor> adı da the real thing yani gerçek olan bu Evet, e, hakikaten tam olarak yapılması gereken bu. Yani daha doğrusu bunun yapılmasına mahal vermeyecek şekilde e, yaşanmalıydı bu süreç. Yani o gazlı içecek, e, sudan gazlı içeceğe hiç dönüşmemeliydi. <gülüyor> yani bunun saçmalığını anlatmak açısından o kadar sağlam bir yerde durmuş ki bu enstelasyon. E, nasıl bir gereksiz bir şey yapıldığını bunu geri döndürerek ve o geri döndürme sürecinin zamanını... ...nasıl yaşandığını, örneklemini... ...göstererek e, yapmış. Valla bir şey diyemiyorum yani... ...sanatçılar e, her zaman... ...bu kadar iyi işler ortaya koymuyorlar. E, bu sağlam bir iş olmuş. Keşke daha fazla yerde görülebilse... ...daha kitlesel olabilse... ...yani bir şey performans mekanının dışına çıkartılabilse keşke. Helmut Simits çok ilginç bir e, sanatçı aktivist sanatçı diyelim hatta bugün iki işinden bahsedeceğiz. Bu birincisiydi ikinci işi de ırkçılık karşıtı yaptığı bir iş e, yine Hollanda'da çok büyük bir alışveriş merkezinin Hı, otoparkına e, el koyuyor ve sadece beyaz arabalar park edebilir diye bir tane de e, siyahi bir görevli dikiyor başına. Evet çok sağlam bir iş gerçekten ama dediğim gibi bu işler sonuçta bir sanat performansı işi ve ancak basına çıktığında üzerinde konuşulabiliyor buradaki gördüğümüz gibi işte basına çıkıyor fotoğrafı yayınlanıyor insanlar daha fazla üstünde konuşuyorlar ve bu fikrin yayılması sağlanıyor ama iyi bir iletişim çalışması işte demin sözüne ettiğimiz gerilla iletişimi gerilla reklamcılık denilen şeye de benziyor yani daha doğrusu tam olarak öyle bir iş Gidip herhangi bir yere sadece beyaz arabalar park edebilir demek. Üstelik de şeyi de çok iyi içeriyor bana, bana sorarsan. Irkçılığın e, türü sadece siyahilere karşı olmak değil. Her tür renkliliğe karşı olmak. O yüzden e, bunu beyaz arabalara indirgemiş olması da e, üzerinde düşünmeyenler için bir tur daha düşünme fırsatı veriyor evet. diyelim. Bir müzik arası verelim. E, bugün kampanyalarımıza e, yaşlı nüfusa yönelik bir e, kampanya ile başladık. Bill Withers'tan Grandma's Hands yani büyük annemin elleri şarkısını dinleyelim. Ondan sonra diğer kamda canlı yayına devam edeceğiz. <gülüyor> Most of us at some point in our lives have somebody that means more to us than anybody else has ever meant before or will ever mean again. Sometimes it's a long-legged lady if you're a man or some tall, very smooth man if you're a woman. And in some odd cases they get kind of crossed up. We won't talk about those. <laughs> But in my case I learned how to really love somebody from not a very pretty lady, not at that point in their life, not Uh, sexy at all, but just a nice old lady who used some very nice old gnarled hands to make life kind of nice for me at that time when I really needed somebody. And it wasn't after I got older and started to look around for things, it was before I even knew what I was looking for. And probably since I consider myself somebody who writes primarily, out of all the, uh, Things that I might have written. My favorite thing that I've written has has to be about this favorite old lady of mine. Grandma's hand clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand. Played a tambourine so well Grandma's hands Used to issue out a warning She'd say Billy, don't you run so fast Might fall on a piece of glass Might be snakes there in that grass Grandma's hands I then grandma's hands Look alone with Mother Grandma's hands Used to ache sometimes and swell Oh, Grandma's hands Used to lift her face and tell her she'd say Baby, Grandma understands That you really love that band Put yourself in Jesus' hands Grandma's hands 94.9 Açık Radyoda diğer kamda canlı yayındasınız. Bill Withers'tan Grandma's Hands'i dinledik. Hatta şarkının başında da bize büyük annesini ne kadar sevdiğini anlattı ve çok bilinen bir şarkıcı. Sözlerin bir yerinde birçok kadın için çok şarkı yazdım ama hayatımın en özel kadınına yazdığım en özel şarkı buydu dedi. O yüzden de kesmeye kıyamadık zaten şarkısını kendisi anlatsın diye. Şimdi e, sırada bir kampanya var. Bu kampanya 9-11'den sonra yani 11 Eylül e, saldırısından sonra e, Amerikalı bir reklam okulundan öğrencilerin yapmış olduğu bir kampanya. Aslında bundan sonraki iki kampanyamızda kreatif sektöre yönelik kreatif sektörden gelen özel kampanyalar 9-11 ya da 11 Eylül dediğimiz olay Amerikan toplumunda çok ciddi bir de travma yarattı. Bu travma yönelik çok fazla kampanya ve iş gördük. Bu kampanya 11 Eylül'den hemen bir sene sonra yapılmış bir kampanya. Miami Reklamcılık Okulu öğrencileri bir araya gelmişler ve bir inisiyatif kurmuşlar. Bu inisiyatifler ...bir yaratıcı gerilla kampanyası düzenlemişler. Trafik ışıkları seçilmiş New York'un belli yerlerinde... ...ve bu trafik ışıklarında dur ve geçi değiştirmişler. Ee, dur'da iki kuleyi görüyoruz. Simgeleyen kırmızı iki kule var. O anda hayatın durduğunu e, simgeliyor bu. Ama hemen yanında da yürüyen bir insan geçe döndüğünde görüyoruz. Altına da hep birlikte önümüze bakıp ilerleyeceğiz yazmışlar. Evet. Forward together yani hep birlikte ileri. Evet. Önümüze bakıyoruz diyorlar. Ee, bu tabii bir ilginç bir kampanya. Ee, etkili ama bana sorarsan burada şöyle bir handikap var. Bu ışıklara bizim ihtiyacımız var. Olağan hayat içinde biz kırmızı ışık ve yeşil ışık gibi şeyleri kullanıyoruz. Ee, bu kullandığımız şeylerin... E, ...yerine başka şeyler koymak... ...bayağı hayatın güvenliğini tehlikeye... ...atmak oluyor yani şaşırtıcı ve yadırgaçıcı... ...olabilir ama bu tür... E, ...şeyler alanlar... ...reklamın şöyle söyleyeyim... ...cümleyi şöyle koyayım... ...reklamın mezesi olmamalı yani... Bu, bu, ...bu biraz evet arkasında bir sosyal olgu var... ...onu anlatıyor... ...bir toplumun bir araya gelmesi için... E, ...yapılmış bir iş... ...bir e, felakete karşı cevap veriyor ama... E, ...yanlış yerde cevap veriyor bana sorarsan... ...sokaklar... Hele hele kırmızı ışık ve yeşil ışık değil bunun yeri yani. Rauf fazla, hocam öğrencilerin fazla... ödevine geçit vermedi. <gülüyor> fazla e, keskin konuşuyorum ama öyle yani kamusal alan oyun oynama yeri değil. Reklamcılar seviyor olabilirler bunu ama. Bir sonraki kampanyamızda reklam sektörünün çalışan profiline yönelik. E, reklam sektöründe iki tane sorun e, çok uzun zamandır dillendiriliyor. Bir tanesinde ilerleme daha çok. ...ve çabuk olmuş durumda... ...bu e, çeşitlilik üzerine... ...yani e, kültür, cinsiyet... E, ...ırk çeşitliliği üzerine... E, ...hep bir problem özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...olduğu söyleniyordu... E, ...ikinci problem de tabii... ...kadın yöneticiler meselesinde... ...burada çok fazla ilerlemiş değiliz hala... ...reklam sektöründeki kadın yönetici oranı... ...yüzde iki civarında... ...tüm dünyada küresel olarak... E, ...kampanya ise çeşitlilik üzerine... ...yapılmış bir kampanya... At Color Awards yani reklamın renkleri ödülleri var. Bu ödüller çok uzun süre reklam sektöründeki işe alımların ve yöneticilik pozisyonunu vermenin daha fazla çeşitlilik içermesi gerektiğine yönelik farkındalık oluşturmak üzerine yapıldı. Bu ödüllerin tanıtım kampanyası. Çeşitli insanlar görüyoruz ve çok farklı etnik gökenlerden yani bir... İspanyol kadın görüyoruz Bir e, Çinli adam görüyoruz e, Bir Afrikalı Amerikalı Görüyoruz Hepsi aslında e, siyah beyaz ve tek boyutmuş gibi görünüyor ama ellerinde birer üç boyutlu gözlükler tutuyorlar. Bu eskiden hatırlarsın e, dergilerle birlikte çıkan karton üç boyutlular vardı ya biri evet, mavi et. biri kırmızı. Çevreleri de üç boyutlandırılacak Sinemalarda şekilde. da verilirdi buna benzer gözlükler. Biri evet yeşilimsi evet. biri kırmızıdır çamların. Yapılmış. ...o gözlüklerle baktığımız zaman zaten... ...üç boyutluymuş gibi görüyoruz bu fotoğrafları... ...kampanyanın başlığı da... ...Color Add Step... ...yani e, çeşitlilik... ...renk yaptığınız işe derinlik katar... ...Evet yani renkler... ...renk derinlik ekler gibi... E, ...kabaca çevirirsek böyle ama... ...renk derinlik katar... Yani iyi fikir güçlü bir e, söz var ve arkasında yatan işte bu gözlük e, meselesi de oyuncaklı bir iş böyle insanların ilgisini çeker yani onu takıp bakınca neler oluyor falan diye görmek açısından. Lakin buraya alınan örneklere bakınca bu e, işte kullanılan fotoğraflardaki insanların arasında bir tane bile beyaz görmedim ben. ...yani... E... Beyazı renklerden saymıyoruz demek ki... ...o yine bir farklı bir yerde Hayır o zaten beyazlar, derinlikli demek istiyormuş gibi geldi bana... <gülüyor> ...tersine yani derinliği eklediğimiz şeylerin... ...İspanyol... E, ...işte siyahi ya da... ...uzak doğulu kimlikler olması ilginç... ...yani... Mu mu mu muhtemelen böyle değildir. Bir, belki vardır başka posterler. Buraya örnekleri alınmamış olabilir ama böyleyse durum felaket yani. Bu biraz da tabii şey yaptığınız işteki çeşitliliği arttırırsanız, yaptığınız işi yapan insanlar arasındaki çeşitliliği arttırırsanız işinize katar diyor. Çünkü Bodycopy'de de yazdığı e, yıllardır e, reklam ve pazarlama dünyasında çeşitliliği kutusuyoruz. Evet evet anlıyorum. Onu anlıyorum ama o kadar naif bakamıyorum ne yazık ki ben. Üstüne ...renklilik ve çeşitlilik eklenenlerin... ...zaten <gülüyor> renklilik ve çeşitlilik içeriyor olmasında... ...bir problem var bence. <gülüyor> Bugün diğer kamda... Hem bir zaman tünelinden geçtik, hem de dünyanın dört köşesine atlayarak dolaştık. Dünyadan farklı sosyal fayda kampanyaları üzerine konuştuk. Farklı meselelerde, yani yaşlılıktan hayvan haklarına, toplumsal travmalardan çeşitliliğe kadar haftaya yine burada olacağız. Ve yine canlı yayında sosyal fayda iletişimi üzerine fikirleri, tartışmaları masaya yatıracağız 94.9 açık radyodaydık. Evet, ben Rauf Kösemem ve e, ortağım Damla Özler'le birlikteydik. Ya, canlı yayında yayın masamızda Elif Şen e, ve Ferha Kabir vardı. Hoşça kalın diyeceğiz. E, gelecek hafta buluşmak üzere salı günü 16.30'da. Hoşça kalın. Diğer